Günümüzde birçok insanımız borsaya yatırım yapmakta, borsadan hisse senedi alıp e, satarak e, borsa oynamaktadır. Borsa oynamak caiz mi? Muhterem Hocamız cevaplarsa çok seviniriz demişler. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve Herkesi saygıyla selamlıyorum. Efendim, e, borsada hisse senedini aldığınız firmanın, fabrikanın, iş yerinin ne iş yaptığı önemli. Mesela içki üreten, satan bir fabrikanın veya domuz ticareti yapan bir iş yerinin veya bir bankanın hisse senedini alırsanız caiz değildir. Ama diyelim ki bir kumaş fabrikasının, bir ilaç fabrikasının veya bir gıda maddesinin hisse senedini alırsanız veya bir otomobil fabrikasının hisse senedini alırsanız, ...caizlikle bir sakıncası yok.